...işin bir tarafını oluşturuyordu. Diğer yandan yeni karşılaşılan bu duruma bir çözüm bulunmalıydı. Zira savaş, ilk olduğu gibi esirler konusu da bir ilkti... ...ve ne yapılacağı konusunda önlerinde misal teşkil edebilecek herhangi bir uygulama yoktu. Henüz ilahi bir emir de gelmemişti. Hüküm yok diye esirleri geri de gönderemezlerdi. Çünkü bu, geri döner dönmez yeniden savaş hazırlıklarına başlayacakları... Açıktan belli olan müşrik cephenin ekmeğine yağ sürmek anlamına gelirdi Onun için Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Önce ashabını topladı ve onlarla esirler konusunda atılacak adımları istişare etmeye başladı Her şey bir ilkti ve bugün atılacak adımlar Daha sonraları da kullanılacak birer metot olacaktı Allah Resulü şu esirler konusunda ne düşünüyorsunuz? diye soruyor onların çoğu dünkü kardeşleriniz olsa da Allah Celle Celaluhu bugün onları sizin vereceğiniz karara muhtaç bıraktı diye ilave ediyordu Hazreti Ebu Bekir öne çıktı Ya Resulallah dedi onlara karşı Allah Celle Celaluhu sana yardım edip seni üstün kılsa da onlar yine de senin ehlin ve akrabaların ...bunların kimi amcaoğlu, kimi aynı kabilenin müntesibi ve kimi de kardeşler. En iyisi bunları sen kendilerinden fidye almak suretiyle serbest bırak. Böylelikle onlardan alınanlar bizim küfre karşı elimizi güçlendirir. Belki de Allah Celle Celaluhu böylelikle onların kalbini sana karşı yumuşatır... ...ve onlar da bir gün sana gelir ve destek olurlar. Sadık Yari'nin kanaatini aldıktan sonra... ...bir diğer arkadaşına dönerek... ...peki sen ne diyorsun ey Hattaboğlu diye sordu. Ya Resulallah diye başladı Hazreti Ömer. Bunlar seni yurdundan çıkarıp kovan... ...seni yalancı ilan eden... ...ve seni öldürmek için yola çıkıp seninle savaşan insanlar... ...ben Ebu Bekir gibi düşünmüyorum. Bana kalırsa en irisini bana teslim edin... ...ve onun boynunu ben vurayım. Ali'yi Akil'e bırakın, onun işini o bitirsin. Hamza'ya da kardeşini bırakın, o da onun kellesini alsın. Ta ki Allah bizim kalbimizde... ...müşriklere ait zerre kadar bir sevgi olmadığını görsün. Çünkü bunlar Kureyş'in en önde gelen imamları... ...ve onları sevk eden akıl babaları... ...onların boyunlarını vurdurur. Senin elinde bunların esir olarak kalmasına benim gönlüm razı değil. Bu arada Abdullah İbn-i Revaha atılarak... Ya Resulallah... ...gördüğüm kadarıyla bu vadide... Bir hayli çalı çırpı ve odun var. Onlar içindeyken bu vadiyi ateşe veriver. İbn Revaan'ın bu teklifi üzerine onun sesini duyan amca Abbas akrabalık bağlarını kökünden kestin diyerek tepki gösterecekti. Ashabının fikrini aldıktan sonra efendiler efendisi içeri girdi. Dışarıda bekleyen ashab kendi aralarında konuşuyordu. Bir kısmı Ebubekir'in fikrine göre hareket edip Onları fidye karşılığında serbest bırakacak, diğer bir kısmı Ömer'in kanaatine göre hüküm verip hepsini öldürecek, bir diğer grupta Abdullah İbni Revaha'nın düşüncesini hayata geçirip onları yakacak diye yorum yapıyordu. Bir müddet sonra Efendimiz yeniden dışarı çıktı. ''Şüphesiz ki Allah Celle Celaluhu bazı insanların kalbini öyle yumuşatmış ki, sanki onlar en yumuşaktan daha yumuşak. Bazılarının kalbini de öyle katılaştırmış, öyle katılaştırmış ki taştan daha sert.'' dedi ve ilave etti. ''Sen ey Eba Bekir, melekler arasında rahmetle yere inen Mikail'e, peygamberler arasında da, Onlardan her kim bana tabi olursa o bendendir. Kim de bana isyan edip yüz çevirirse sen merhametinle muamele edip affınla onları mağfiret edersin diyen İbrahim'e ve şayet onlara azap edersen onlar senin kulların. Şayet onlara affınla muamele edip günahlarını bağışlarsan bu da senin çağınındır. Çünkü sen aziz ve hakimsin diyen İsa'ya benziyorsun arkasından Hazreti Ömer'e döndü. ''Sen de ey Ömer'' dedi. Melekler arasında şiddet, katılık ve Allah düşmanlarını cezalandırma düşüncesiyle inen cibriyle, peygamberler arasında da ''Allah'ım, yeryüzünde kafirlerden bir tane bile bırakma'' diyen Nuh'la ''Allah'ım, onların mallarını akim, kalplerini de perişan eyle ki, Azabı elimi gözleriyle görünceye kadar iman edemesinler diyen, Musa'ya benziyorsun. Sonra da ikisine birden seslendi. Şayet siz bir konuda ittifak etseniz, ben size muhalefet etmem. Daha cümlelerini bitirmemişti ki, Abdullah İbni Mesud'un sesi duyuldu. Ya Resulallah. Diyordu. Süheyl İbni Bey'da istisna olsun. Çünkü ben... Ondan İslam'la ilgili güzel şeyler duydum. Neredeyse Müslüman olmak üzere. Gönüllere inçirah veren bir haberdi bu. Ve hemen oracıkta resul Kibriya Hazretleri durdu. Bunu duyan Abdullah İbni Revaha daha sonra şunları söyleyecekti. O gün Süheyl İbni Beyda istisna Olsun sözünü... ...Resulullah'tan duyduğumda korktuğum kadar... ...üzerime semadan taş yağacağından endişe ettiğim bir başka gün daha hatırlamıyorum. ...genel kanaat belli olmuştu. Efendimizin kanaati de bu istikametteydi. Zira bugüne kadar gelen ayetler... ...insanları affederek... ...hikmet ve mevize-i hasene ile davet üzerinde duruyordu. Kur'an'la bütünleşmiş bir ruh olarak herkese affetmek... ...onun karakteri haline gelmişti. Ve o da genelin kanaatine uyarak esirlerin... ...fidye karşılığında serbest bırakılmaları gerektiğini söylüyordu. Fidye miktarı olarak o gün 4000 bin tespit edilmişti. Yine de esnek bir uygulama ortaya konuluyor ve bu miktarı bulamayanlara da müsamahayla bakılarak bu rakam daha aşağılara kadar çekilebiliyordu. Bir de hiçbir şeyleri olmayan fakir insanlar vardı. Gönül bunların da hürriyetlerini kazanmalarını istiyordu ve çok geçmeden buna da bir çare buldu. Tespit edilen fidye bedelini ödeyecek gücü olmayanlar, Müslümanlardan 10 delikanlıya okuma-yazma öğretecek ve buna karşılık hürriyetlerini elde edeceklerdi. Buna rağmen hem malı olmayan hem de okuma-yazma öğretme imkanı bulunmayanlar da zorda bırakılmayacak ve onlar da bundan sonra Müslümanlığın aleyhinde konuşmamak ve aleyhte olanlara da yardım etmemek şartıyla serbest bırakılacaktı. Ebu Izzet olarak bilinen Amr İbni Abdullah bunlardan biriydi. Savaş bitip netice meydana çıkınca esirler arasında bazı garipliklerin yaşandığı görülecekti. Zira bu insanlar bilhassa muhacirlerin açısından daha düne kadar aynı şehri paylaştıkları akrabaları veya komşularıydı. Birbirlerinden kız alıp vermiş, yaz ve kış aylarında Şam ve Yemen tarafına beraber gidip ticaret yapmış ve acı tatlı anlarını birlikte paylaşmışlardı. İslam gelip de Efendimiz Risalet vazifesini tebliğ etmeye başlayınca bir kısmı bunu kabullenmek istememiş hatta sadece kabullenmemekle de kalmayıp bu daveti durdurmak için ölüm tuzakları kurmaya varıncaya kadar olmadık yollara başvurmuşlardı. Şimdi ise düne kadar kendilerini güçlü sanan ve muhacirleri yurtlarından kovup da mallarına el koyan bu insanlar esir olmuş ...ve haklarında verilecek kararı merakla bekliyorlardı. Bunlar arasında bizzat Efendimizin yakın akrabaları da vardı. Amcası Abbas İbni Abdülmuttalib, Hazreti Ali'nin kardeşi Akil, bir diğer yeğeni Nevfel ve damadı Ebu'l-As da... ...Efendimize karşı savaşmak için gelmiş Bedir esirleri arasında bulunuyordu. Efendiler Efendisi kendi akrabaları olduğu için onlara özel muamelede bulunmayacak... Ve herkes gibi onlardan da esaret bedellerini aldıktan sonra onları serbest bırakacaktı. Hatta amcası Hazreti Abbas'tan kendi bedeli yanında yeğenlerinin kurtuluş akçelerini de alacak ve Hz. Abbas'ı ondan sonra serbest bırakacaktı. Savaş sonrasında Allah Resulüne gelenler arasında Ebu'l As'ın kardeşi Ömer i̇bn Rabi de vardı. ...kardeşini esaretten kurtarmak için elindeki keseyi uzatmış... ''İşte bu da esiri için Zeynep'in gönderdiği fidye bedeli.'' ...diyordu. Önce keseyi açtı Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem. Gönlünün gülü, Hazreti Hatice validemizin hatrası duruyordu karşısında. Bu gerdanlığı düğün günü boynundan çıkarmış... ...ve kızı Zeynep'in boynuna bizzat kendi takmıştı Hatice validemiz. Gözüne takılan bu gerdanlık dolayısıyla maziye gitmiş ve canlanan hatıraların meydana getirdiği bir duygu seli kaplığı vermişti efendiler efendisini. Bir müddet sonra da etrafında bekleyip de gelişmeleri merakla bekleyen sahabeye döndü ve şunları söyledi. Dilerseniz Zeyneb'in esirini serbest bırakın ve malını da kendisine iade edin. Resulullah bir şey ister de ...sahabe onun isteğini yerine getirmez miydi? Zaten bu arada gelen ayetlerde... ...böyle bir durumda esirleri serbest bırakırken... ...fidye almayı veya onları karşılıksız serbest bırakmayı... ...müminlerin meşiyetine havale etmiyor muydu? Çok geçmeden her birinden... ...peki ya Allah ...diyerek efendimizin ricasını gönülden kabul ettiklerini bildiren... ...tasdik sesleri yükseldi. Ancak Efendiler Efendisi'nin bir şartı vardı. Ebu yanına çağırmış ve kulağına bir şeyler fısıldamıştı. Herkesi merak içinde bırakan bir şeydi bu. Kulağını kayınpederinin ağzına dayayan Ebu Laas, bir müddet sonra başını sallamaya başlamıştı. Belli ki şart olarak ileri sürülen konuyu kabullenmiş ve böylelikle mesele kapanmıştı. ...günün erken saatlerinde yanından ayrılıp da İslam saflarına katılan oğlu Abdullah Hakim Kusan ...ve şiirleriyle Mekke ordusunu savaşa teşvik edip de coşturan... ...Süheyl İbni Amr da esirler arasındaydı. Onu esirler arasında gören Hazreti Ömer ileri atılacak ve efendimize şunları söyleyecekti. Onu bana bırak ya Resulallah, bırak da onun dişlerini sökeyim ki... ...dili sarksın ve bir daha hiçbir yerde ebediyen senin aleyhinde konuşamasın. Hazreti Ömer kendi tabiatının gerektirdiği şekilde konuşuyor... ...ve Efendiler Efendisi'ne uzanan her el ve dili kesmenin gerektiğine inanıyordu. Ancak Allah Resulü'nün beklentisi daha farklıydı. Zira o Ömer'in de görmediklerini görüyor ve ona göre konuşuyordu. Hatta bu Ömer'e döndü ve şunları söyledi. Peygamber bile olsam ben, insanlara böyle işkence yapmam. Sonra Allah da bana müsle yapar. Bırak onu ey Ömer. Bırak ki gün gelir o da, senin hoşuna giden işler yapar. Aradan bir gün daha geçmiş, Hazreti Ömer Efendimizin huzuruna gelmişti. Efendimiz Hazreti Ebu Bekir'le baş başa vermiş, hıçkıra hıçkıra ağlıyordu. Ömer'i endişelendiren bir manzaraydı bu ve... ''Ya Resulallah'' dedi. ''Sizi ağlatan nedir? Niye ağlıyorsunuz? Ağlanacak bir durum varsa ben de sizlerle birlikte ağlar... En azından ağlayamasan da sizinle birlikte kendimi ağlamak için zorlarım. Olanlardan haberi yoktu ve içinden geldiği gibi konuşup samimiyetini ortaya koyuyordu. Resulü Kibriya Hazretleri onun saf ve durus imasına baktı ve şunları söylemeye başladı. İbni Hattab'ın sözüne muhalefetten dolayı neredeyse biz büyük bir azaba düçar olacaktık. Ve şayet o azap gelmiş olsaydı, o azaptan sadece Hatta boğlu Ömer kurtulmuş olacaktı. O azap işte şu ağacın yanında bana arz edildi. Meğer bu arada Cibril emin gelmiş ve bahse edilen ağacın yanındayken Yüce Mevla'dan vahiy getirmişti. Gelen vahide Allah Celle Celaluhu, Bedir'de esir alınan insanlar hakkında şunları söylüyordu.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 Eğer yanılma neticesi verilen hükümlerden ötürü azap etmeyeceğimize dair Allah'ın levh-i mahfuzda yazdığı daha önceki hüküm olmasaydı aldığınız fidyeden dolayı size büyük bir azap dokunurdu. Şu kadar var ki bundan böyle fidye ve ganimet size mübah kılındı. Artık aldığınız ganimetleri Helal ve hoş olarak yiyin. Allah'a karşı gelmekten sakının. Gerçekten Allah gafur ve rahimdir. Affı bol, ihsanı da geniştir. Ramazan ayının 23'üydü. Kervanı takip için yola çıkalı 10 gün olmuştu. Ancak bu 10 gün her anı yeni sürprizlerle geçen bir 10 gündü. Bu 10 gün içinde ashab sıkıştırılmış bir program gibi bir ömürde öğrenilip çözülemeyecek meselelerle karşılaşmış ve derslerini muallime ekmellerinden alarak benzeri problemlerle karşılaştıklarında nasıl davranmaları gerektiğini de yine ondan öğrenmişlerdi. Lütuf üstüne lütuflara masar olmuşlar ve üzerlerine ilahi rahmetin saanak olup yağdığını görmüşlerdi. Medine'den çıkarken kervana niyet ettikleri halde Allah Celle Celalhu karşılarına Kureyş ordusunu çıkarmış ve cebri olarak onlar da savaşın hakkını vermişler. Şimdi de herkesin alkışladığı bir zaferle Medine'ye dönüyorlardı.